13. Özellik Ezilenleri Kurtarma Girişimi Birinci girişim köleleri azat etmekti. Bu girişimin bütün zorluklarını Ebubekir radıyallahu anh omuzlarında taşıyordu. Müslümanların saflarındaki tek zengin o idi. Müslüman olup Medine'ye hicret etmeden önce tam 6 köle azat etmişti. Hazreti Bilal radıyallahu an de yedincileriydi. Ebubekir radıyallahu an Amr bin Fuheyre'yi, Ümmü Aybesi ve Zennireyi de azad etmişti. Ebubekir radıyallahu an Zennireyi azad ettikten sonra Zennire'nin gözleri kör olmuştu. Müşrikler Lat ve Uzza'dan başka hiçbir şey onun gözünü kör etmemiştir dediler. Zennire de Allah'ın evi üzerine yemin ederim ki yalan söylüyorlar. Lat ve Uzza'nın ne bir faydası ne de zararı vardır dedi. Bunun üzerine Allahu Teala Zennire'nin gözlerini açtı. Ebu Bekir radıyallahu anh sonra Nehdiye ile kızını azat etti. Nehdiye ile kızı Abdüdar oğullarından bir kadının köleleriydiler. Ebu Bekir radıyallahu anh bir gün önlerinden geçerken bu kadın kendilerine un taşıttırıyor ve Vallahi sizi kesinlikle azat etmeyeceğim diye söyleniyordu. Ebu Bekir radıyallahu anh kadına, Ey ümmü filan, bu köleleri bana satar mısın? dedi. Kadında, satarım, sen onların aklına girdin. Müslüman etmekle onları bozdun. Satın al da onları azat et, dedi. Ebu Bekir radıyallahu anh, İkisini kaça verirsin? diye sordu. Kadında bir fiyat belirledi. Ebu Bekir radıyallahu anh, tamam onları satın aldım, bundan sonra bu ikisi hırdür. Onlara dönerek, kadına ununu verin dedi. Onlar da, yerine boşaltıp ondan sonra gidelim mi, ey Ebu Bekir dediler. O da onlara, nasıl istiyorsanız öyle yapın dedi. Sonra, mumil oğullarının cariyesini gördü. Bu cariye Müslümandı. Ömer bin Hattab, Müslüman olmadan önce ona eziyet eder ve döverdi. Ebu Bekir radıyallahu anh onu da satın alıp azat etti. Bunu duyan Ebu Kuhafe, oğlu Ebu Bekir'e, ''Ey oğlum, bakıyorum ki hep zayıf köleleri azat ediyorsun. Bunun yerine kuvvetli erkek köleleri azat etsen, hem seni korurlar hem de işlerini yaparlar.'' dedi. Ebu Bekir radıyallahu anh cevap olarak, ''Babacığım.'' Ben Allah için istenileni istiyorum, dedi. İşte bu İslam toplumunun fertleri arasındaki sosyal bütünlüktür, insancıl yardımlaşmanın zirvesidir. İslam, elden ele bir eşya gibi dolaştırılan, hatta eşyadan ve hayvanlardan daha değersiz görülen bu kölelerin değerini yükseltmiş, onlara insanlıklarını vermiştir. Bu köleler, İslam'la inanç ve fikir sahibi olmuşlar, bu inanç ve fikirle tartışmışlar, onu savunmuşlar, onun yolunda cihad etmişler ve onun için işkence görmüşlerdir. Ebu Bekir radıyallahu anh'in bu köleleri satın alarak serbest bırakmaya yönelişi, bu dinin ne kadar yüce olduğuna ve Sıddık radıyallahu anh'in nefsinde ne kadar yer etmiş olduğuna en büyük örnektir. Bu yeni dinin müntesipleri olan köleler ve sahipleri kendilerini bir ailenin fertleri olarak kabul etmişlerdir. Zenginler fakirlere yardım etmiş, efendiler köleleri korumuştur. Yedi kat göklerden Ebu Bekir radıyallahu anh'e övgü gelmesi onun hakkıdır. Arınmak için malını veren en çok sakınan kimse ondan alevler saçan ateşten uzak tutulur. O yaptığı iyiliği başkasına karşılık olarak değil ancak yüce Rabbinin hoşnutluğunu gözeterek yapmıştır. Elbette sonradan kendisi de hoşnut olacaktır. Leyl Suresi 17-21 Günümüzde İslami hareketin bu ince pratiği ve bu değerli duyguları yaşamaya ne kadar da ihtiyacı var? Bu hareketin çocukları arasında öyle bir uyum, birlik ve yaşayış olmalıdır ki, her Müslüman kendisinin bu ailenin çocuğu olduğunu hissetmelidir. Bu aile, onun için babasından, anasından, kardeşinden, bacısından ve hanımından daha değerli olmalıdır. Günümüzde Müslüman mücahitlerle İslami hareketin diğer mensupları arasındaki yardımlaşma, evlerinden ve yurtlarından edilenlere, dullara, mahkum eşlerine ve ailelerine yapılan yardımlar, yüce Ebubekir'in hasletlerinin yeniden canlanması gibidir. Müslüman kadınların ziynet eşyalarını ve mallarını kimsesiz ve yardıma muhtaç Müslümanlara kolaylıkla teberruh etmeleri, bütün Müslümanları bir aile yapan bu dinin ne kadar büyük olduğunu göstermektedir. Öyleyse Müslümanlar bir tek vücut gibidir. Eğer vücudun bir azası elem çekerse bütün vücut onu hisseder.